Mevla'nın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da sizlerden gelen sorularımızı İsmail A. Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönelteceğiz ve cevaplar almaya çalışacağız inşallah. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vakit kaybetmeden hemen izleyicilerimizden gelen sorularla programımıza başlamak istiyorum müsaadenizle. İlk sorumuz hocam, zaruret olmaksızın diş kaplamak caiz değil dediniz. Ben de ufakken dişim kırıldı diye, sırf görsellik olsun diye kaplatmıştım. Benim abdestim şu an olmuyor mu diye sormuşlar hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Bu diş kaplama veyahutta da dolgu yaptırma meselesinde işte usul abdesinde ağzın içinin yıkanması hanefi mezhebinde farz olduğundan dolayı e, şafi veya diğer mezhepleri taklit etmek mecburiyetindeymişiz gibi bir algı var veya böyle bir söylenti var piyasada. Evet. Biz bunun böyle olmadığını e, keyfi uygulama olmaksızın gerçekten yapılması gerektiğinden dolayı kaplanmış veyahutta dolgu yapılmışsa hanefi mezhebine göre de abdesini alması veya gusülünü almasında hiçbir mani olmadığını söylemiştik. Ancak e, sualde kardeşimiz işte ben e, sadece bir görsellik olsun diye dişimi kaplattım diyor. E, bundan dolayı benim abdest veya husumda bir sıkıntı var mı? Veya ben taklit etmek zorunda mıyım? Şimdi e, görsellik olsun diye veya bir, gerçekten bir ihtiyacı yokken keyfi bir uygulama olarak bunu yapmak caiz değil. Ama bunun caiz olmaması bir şey. Onunla abdestin olup olmaması başka bir şeydir. E, çünkü Kaplanabilmesi için dişin bir kere kesilmesi gerekir. Kesildikten sonra üzerine kaplamanın e, zerk edilmesi. Ve bu saatten sonra siz ben tövbe ettim, pişman oldum, yapmak istemiyorum diyecek olsanız dahi artık o kaplamayı sökmeniz durumunda dişiniz zaten zedelenmiş olacak. O bir şekilde artık bu saatten sonra kaplanması mecbur olacaktır. O yüzden sizin bu yaptığınız başlangıç itibarlar ne kadar caiz olmasa da bundan dolayı günahkar olsanız da tövbe istiğfar etmeniz gerekecektir. Bundan dolayı pişmanlık duymanız gerekecektir. Ama şu saatten sonra abdest veya guslünüzle alakalı bir sıkıntı da yoktur. Çünkü artık mecburiyetten dolayı o kaplama orada vardır. O yüzden abdest veya gusülde şu veya bu mezhebi taklit etmeye gerek kalmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Hocam ben katılım bankalarından birinden kredi kartı kullanıyorum belli bir rakamın üzerinde alışveriş yaptığımda banka bana mesaj gönderiyor. Örneğin 80 liralık işleminize aylık yüzde farklı bir komisyon ve 0.99 TL hizmet bedeliyle 5'e bölmek için taksitle işte mesaj numarasını yazarak gönderin şeklinde bir mesaj geliyor. Şimdi bu mesajda bana alışverişimi yaptıktan sonraki süreçte belli bir hizmet bedeli Ödeyerek harcamamı taksitlendirme imkanı sunuyor. Her ne kadar katılım bankası olsa da bu uygulamanın doğru olup olmadığı konusunda ciddi şüphelerim var. Bu konuda bize aydınlatırsanız çok sevinirim demişler hocam. Genelde izleyicilerimiz veya radyodaki dinleyicilerimiz işte net olarak cevabı bizden beklemekte. Evet hocam. Buna dair mesaili uzunca anlatmak belki cevabı kaçırmaya sebebiyet veriyor. Ki Bunu da siz daha önceki görüşmelerimizde dillendirmiştiniz. Evet. O yüzden buna verilecek cevap net olarak caiz değil. Ama nedeni, niçinine biraz bakacak olursak, buradaki uygulama şu şekilde. Harcama kartı dedikleri ki bunu finans kurumları yapıyor. Yani faizli bankaların iştigali zaten var. Biz onlardan bahsetmiyoruz. Ancak katılım bankaları diye tabir edilen finans kurumlarının yaptığı sistemde ise siz bir mal satın alıyorsunuz söz 10 liraya alıyorsunuz size bundan dolayı bir vade tanıyor finans grubu ama vade tanıdığı zaman fark alıyor Evet. 10 liralık şehit 11 lira veya 12 lira olarak sizden tahsil ediyor. Tabi direktmen 10 lira size verip de 12 lira olarak tahsil, tahsil etmesi faiz olacak. Bunu bir murabaha sistemiyle yapması gerekir. Murabaha sistemi demek malı önce finans kurumu kendisi satın alacak üzerine karını koyacak size ikinci bir akitle satması gerekiyor. Evet. Bu bildiğimiz fiziksel murabaha sistemi. İşte araba veya da evlerde yapılandırmada kredilendirmede genelde uygulanan sistem veya uygulandığı iddia edilen sistem. Ancak e, diğer meselelerde yani siz ferdi olarak harcama yapıp da size mesaj yoluyla bunu bu şekilde yapmasında şöyle bir sıkıntı oluyor. Öncelikle siz olmalı. Satın aldıktan sonra size mesaj gönderiyor. Oysa siz onu satın alırken banka adına değil şahsı adınıza almışsınızdır. Şahsı adınıza almış olduğunuz bir şeyi banka kendi adı neymiş gibi Düşünerek, üzerine karını koyarak size bir satış şeklinde bunu yapıyor. Yani mesaja eğer onay verirseniz iyi o sizin adınıza değil bizim adımıza alınmış oldu. Şimdi bizim vekaletimiz ile aldığınız malı yine biz size ikinci bir akitle satıyoruz. Üzerine şu kadar da karını koyuyoruz şeklinde. Evet. Oysa burada iki problem var. Bir, bir kimse akdin hem bayi hem de müşteri tarafını üstlenemez. Yani iki tarafı bir kişi üstlenemez. İkinci problem ise e, burada satın alma esnasında öncelikle bunu finans kurumu adına satın alınması gerekirdi. Evet. Siz bu şekilde vekalet işlevini yerine getirmiş olacaktınız ve o malın mülkiyeti finans kurumuna ait olacak. Daha sonradan finans kurumuna ait olan o malı ikinci bir akitle size satması gerekecek. Evet. Bu şekilde üzerine karını vesaire koyacaktır. Ama burada siz onu satın alırken bir finans kurumuna adına satın almadınız. İki, daha sonradan finans grubu size vekalet veriyor. Benim adım onu satabilirsiniz. Hı hı. Bayi adına vekaleten kendi adınıza da asaleten bir satış yapıyorsunuz. Evet. Yani bir kimse akdin hem bayilik tarafını hem de müşterilik tarafını temsil etmiş oluyor ki hı hı. bu da zaten fıkhın caiz görmediği bir meselede. Evet. Bu ve bunun gibi daha birçok problemli sebepler olacağı için caiz olmaz. Ama şöyle olsaydı eğer e, direktmen o malı o mal ne ise onu öncelikle finans grubu adına satın alınsa ve o malın mülkiyeti finans kurumuna ait olsa. Daha sonradan finans kurumuyla oturup ikinci bir pazarlıkla o malı size ikinci bir rakitle satacak olsa o zaman bu bildiğimiz klasik murabaha sistemi olur ki o zaman caiz olur. Ama maalesef uygulama o şekilde değil. Oradaki anlatıldığı üzere siz bir mahmule alıyorsunuz belli bir rakama ulaştığı zaman size mesaj gönderiyorlar. İsterseniz böyle bir kredilendirmeye gidelim isterseniz gitmeyelim. Taksitlendirmeye gidersek onun sistemini bu şekilde düşünürüz şeklinde bir algı var. Bazıları da bunu diyorlar ki bu kişi zaten her aldığını finans kurumu adına alıyor. Kendi adına almıyor. Oysa bu fiyat belli bir rakamdan aşağı olursa finans kurumu buna bir mesaj göndermiyor. Dolayısıyla aldığı finans kurumunun adına ise onu kendisi niye kullanıyor evet. veya kendi ihtiyacına niye gideriyor? Bunlar hep bir sıkıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. O yüzden böyle bir işlemin caiz olmadığını rahat bir şekilde söyleriz. Evet hocam bir diğer sorumuza geçiyoruz. İmanın şartlarından birinin kader olduğunu çocukluğumuzdan beri biliriz. Etrafımızdaki bazı kişiler kader diye bir şey olmadığını aksi durumda insanlar yaptıklarından mesul tutulamayacaklarını kaderi olduğu için günah işlediklerini söyleyebilirler diyorlar. Kader konusunu nasıl anlamalıyız? Bu konunun geniş bir konu olduğunu biliyoruz. Anlayabileceğimiz şekilde anlatabilirseniz seviniriz demişler. Hakikaten bu konu geniş bir konu. Evet. Buna dair piyasada işte kaderi inkar eden bir takım akımların olduğu da bilinmekte. Ki bir çalışma da yapmıştık bununla alakalı. Hak Söz adı altında bir kitap yapmıştık. Reddiyeler vardı. Orada birçok hoca efendi bir belli bir konuyu ele alarak makale tarzında bu görüşü savunan kişilere reddiyeydi. Bu görüşlerden bir tanesi de kader meselesiydi ki buna dair reddiyede de kaleme alan kişilerden bir kişi de bendim. Ve bu mesele de benim meselem idi. E, detaylara girmek istemiyorum ama net olarak şöyle baktığımız zaman kader gerçekten imanda olması gereken bir inanç eseridir. Ancak e, kaderi inkar edenlerin e, arka planında şöyle bir düşünce var. Cebriyeden kurtulma adına. Yani ne yapayım ben mecburum Allah bunu böyle takdir etti ben o yüzden bunu yapıyorum. O zaman benim sevap işlemem veya günah işlemem diye bir şey olmaz. Benim namaz kılmama Allah takdir ettiği için namaz kılıyorum veya haşa zina yapıyor isem Allah bunu böyle takdir ettiği için yapıyorum. Yazılmış. O zaman bu yazılmıştır ben bu yazılmışı mecburen oynuyorum oynayan bir kimse ise mükellef olmamalıdır. Bu algıyı bertaraf etmediğine o zaman kader diye bir şey yoktur. Oysa bu kaderin anlatımında veya anlaşılmasındaki problemden kaynaklanıyor. Her şeyden önce hadis-i şerifte ifade edilen ki sabiden de bu manada nakiller vardır. Kader konusunda konuşmamak evla olandır. Ama avami olarak bunu nasıl algılayabilmeliyiz? Bunu aslında günümüzde bu bilgisayar oyunları çıktı. Çocukların oynadığı evet. bilgisayar oyunları çıktı. Bu bilgisayar oyunlarına baktığımız zaman kaderi algılamamız aslında bizim için biraz daha basittir. Şöyle bir e, misal verecek olursak bir bilgisayar oyunu işte diyelim ki 4 GBlık 5 GBlık bir yazılım süreci olarak size bir e, sunum veriyorlar. Onun içinde siz bir karaktersiniz. Karakterde isterseniz e, normal kuralına göre oynarsınız. Bir memur şeklinde yaşarsınız. Dilerseniz yoldan herhangi bir arabaya çevirip içindeki adamı dövüp arabasını alabilirsiniz. Uçak kullanabilirsiniz, yüzebilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Asker olabilirsiniz, terörist olabilirsiniz. Size evet. genel bir irade veriyorlar. Hı -hı. Ve siz orada hür iradenizle istediğinizi yapabiliyorsunuz. Ama bu manada yanıyorsunuz veya kazanıyorsunuz. Evet. Ancak sizin her yapacağınız şey yazılımcı tarafından daha önceden yazılmıştır. Çünkü yazılımcının yazmadığı şeyi siz orada yapamazsınız. İkisini de oynayabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 10 onların çoğaltıya imkanımız evet. vardır. Ama neticede sınırlıdır. Ama siz o sınırlılık içinde hürsünüz. Ve bunun sınırları sizin katınıza da malum değildir. Sadece bir fark vardır. Yazılımcı sizin orada hangi karakteri oynayacağınızı ve nasıl hareket edeceğinizi bilmiyor. Onları yazıyor ama bilmiyor. Mevla ise biliyor. Aradaki fark budur. Diğer bir söylemiyle şöyle diyebiliriz. Bir mühendis bir binaya bakıyor. Diyor ki bu bina işte yedi şiddetindeki bir depreme dayanamaz yıkılır diyor. Kendi ilmi verileriyle bunu söylüyor. Ve yazıyor. Diyor ki bu bina şu kadar bir deprem olduğu zaman yıkılacaktır diye bir yazı, yazı yazıyor. Ve gerçekten öyle bir deprem oluyor ve bina yıkılıyor. Şimdi binanın yıkılması o mühendisin yazısından mı kaynaklandı? Yani mühendis onu yazdı diye mi bina yıkıldı? Yoksa, Yoksa binanın... bina yıkılacaktı evet. da mühendis onu bildi mi? İşte kader konusu aslında Allah'ın ilmine tahallük eder. Allah bildi, kulunun ne yapacağını bildi ve öyle takdir etti. Ve eğer bir insan kaderine muhalefet edebilir düşüncesi hakim olursa haşa bu Allah'ın ilgisinde bir yanılığı söz konusudur. Yani Allah senin ne yapacağını bildi ama doğru bilememiş. Sen onu öyle yapmadın şeklinde olur ki bu Mevla için bir noksanlık böyle bir itikat insanı farklı mecralara getirecektir. Evet. O yüzden biz burada avami olarak bilmemiz gereken şudur. Biz dünya hayatında ne yapacağımızı Mevla bilmiştir. Ama biz Allah bildi diye biz yapmayacağız. Allah bildi diye biz mecburiyetten dolayı onu yapmıyoruz. Ama bizim öyle yapacağımızı Allah bildi. Hür irademizle biz bunu, çünkü irade bizim elimizde. Mevla bildi ve takdir etti. Ve biz onları yapacağız. Dolayısıyla mesuliyet yine bize dönecektir. Evet. Tıpkı binanın yıkımında mühendisin yıkılacaktır demesinin tesirinin olmaması gibi. Kaderi bu şekilde algılarsak bunun ötesinde başka konumlara getirmeye de gerek yoktur. Evet hocam Allah razı olsun gerçekten çok açıklayıcı oldu. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Araba alımında 15 aya 0 faiz ya da 20 aya 0 faiz gibi işlemlerle satış yapılıyor. Dosya masrafı işlem masrafı gibi bir miktar para alınıp 15 bin lirayı 15 aya bölüp 1000 lira taksitle alıyorlar. Bu işlem caiz midir hocam? Şimdi katılım bankalarının yanı sıra e, normal faizle çalışan bankaların da faiz kavramını kullanmaksızın yine belli bir fark farkı almak suretiyle yaptıkları bir sistemdir bu. İşte %0 faiz diyorlar. Hiç faiz vermiyor almıyoruz ama sizin çekeceğiniz limite göre komisyon adı altında veya masraf adı altında belli bir limit alıyoruz. Evet. Yani 10 lira çekiyorsanız işte bu limit belki 1 liradır ama 100 lira çekiyorsunuz bu limit olacak 10 liradır. Yani yüzdelik olarak belli bir limit alıyor. Oysa bu dosya masrafı ise bu dosya 100 lira yazılsa da aynı dosyadır. 200 lira yazılsa da aynı dosya olması gerekir. Evet. Ama masrafta bir değişkenlilik varsa bunun isminin faiz olmaması bunu faizlikten çıkarmayacaktır. O yüzden e, bu faizli bankaların yapmış olduğu sıfır faizle kredi deyip de ancak ufak harflerle işte dosya masrafı veya komisyon tabirleri kullanarak aldıkları para da hakikatte bir faizdir. E, kişi bunu faiz dememe, faiz değildir demesi bir şey değiştirmeyecektir. O yüzden el ibretifil okutlil mekasit akitlerde itibar <gülüyor> maksadadır lafsa değildir ki mecelle kuralıdır bu. Dolayısıyla buradaki işlem de aslında bir faiz işlemidir. Sadece terim olarak onun ismine faiz değildir deniyor. Tıpkı rüşvetin ismine hediyedir denmesi evet, gibi. Evet. Ona hediyedir demek nasıl ki rüşveti rüşvetlikten çıkarmıyor ise e, bu faiz meblağına da rakamına da faiz değil dosya masrafı demek onu faizlikten çıkarmayacaktır. O yüzden faizle iştikal eden bankaların bu şekildeki kredilendirme sistemine yine caizdir demek doğru değil caiz değildir. E, finans kurumlarının kini ise zaten onlarda uygulanması gereken şartlardan bahsediyor idik. Öncelikle malı onlar kendileri satın alacak. İkinci olarak onu ikinci bir pazarlıkta, ikinci bir akitle size satacaklar. Ve sattıklarında rakamı tespit ettikten sonra bu rakam üzerine artma veya bir eksilme olmayacak. Yani yapılandırma diye tabir edilen e, düşürme veyahut da arttırma olmayacak. E, yapılandırmada ancak bazı şartlar olursa caiz olur ki onu daha farklı programlarda inşallah dillendiririz. Dillendirmiştik de zaten. E, üçüncü olarak da e, o fiyata başka ekstra bir bedel yansıtmayacak. Yani dosya masrafıydı, masraftı, şuydu buydu e, veyahut da işte e, benim size göndereceğim eksperti vesaire gibi bir takım bedelleri yansıtmayacak. Onların hepsini fiyata yansıtacak. Yani ben 10 liraya buraya aldım. İşte 2 lira üzerine kar koydum. 12 liraya satarım. Ama artılı 1 lira da dosya masrafı alırım değil. 12 artı 1 lira değil 13 liraya satıyorum. 13 liraya olacak. Olacak Hatta ve evet. hatta işte e, kaskoyu şart koştuklarından dolayı ki kasko da e, fıkken caiz olmayan bir işlemdir. ekser alimlerin caiz görmediği bir işlemdir. E, ama finans kurumu kendini güvence adı altına alması için bunu mecbur tutuyor. O zaman onları da onlar yaptırsın. Yani kaskoyu da onlar yaptırsın. Çünkü e, onların fetva kurulu bu manada fetva veriyorlar zaten. Kendilerince caiz olduğu kanaatinde olmaları bile Onları da onlar yaptırsın. Ama bedelini yine fiyata yansısın. Yani 12 artı 1 artı 1 şeklinde değil de işte 13-14 liraya evet. sattık diyerek tamamını mala yansısınlar. Bu şekilde yapılırsa o zaman buna fetva verilebiliyor. Dolayısıyla diğer bankalarınki ise zaten bu sistem değil. Direktmen onlar kredilendirme sistemi, direktmen para çıkartıyorlar. Para üzerinden faiz almıyoruz diyerek ama dosya masrafı adında farklı bir para alıyorlarsa bu da caiz değildir. Peki hocam burada tapu veya işte ruhsat diğer kişinin üzerine geçmesi, direkt geçmesine sıkıntı var mı? Yoksa banka kendi üzerine alıp ondan sonra mı? Bu şey katılım bankaları ilk çıktığı zaman e, bu dediğiniz gibi yapılıyor idi. Evet. Yani önce bankanın üzerine tapu çıkıyor idi ve daha sonradan müşteri üzerine yapılıyordu. Ancak bu bir maliyettir. Yani iki kere alım satımın olması, iki ayrı vergiye tabi tutulması demektir ki bu maliyette neticede müştereye yansıtılıyor. Evet. Bu maliyetten vazgeçme adına veya bu maliyeti düşürme adına şu anda böyle yapılmayıp direkt müşteri üzerine topu çıkartılıyor. Ancak banka ona ipoteğini koyuyor yani hacizini koyuyor. Evet. Burada fuken alışveriş akli yapanlara tahallük eder. Resmiyette tapusunun şu veya bu kişi üzerine olması önemli değil. Yani sözgelimi ben sizin arabanızı satın alsam ama bir nedenlerden dolayı satışını almak istemiyorum. Siz de bunu kabul ediyorsunuz ama arabanın mülkiyeti bana ben parasını verdim. Bu durumda arabanın ruhsatta isminin sizin isminiz yazılması, yazılması bu arabanın sizin olmanız manasında algılanmamalıdır. Evet. O yüzden bunu da bu şekildedir. Yani akti yapıldıktan sonra kim aldıysa onun mülkündedir. Resmiyette farklı bir kişinin üzerine gözükse evet, dahi. Sıkıntı yok. Şimdi hocam kasko sigorta mevzusuna değindik. Hemen burada bir şey daha sormak istiyorum. Birçok ee, kardeşimiz soruyor bu soruyu. İş yerlerimizi veya evlerimizi özel sigorta yaptırmamız caiz midir diye soruyorlar. Yani terör olaylarına karşı, hırsızlık olaylarına karşı caiz midir hocam? İşte bunlar e, kasko dediğimiz sistemdir zaten evet. ki bunun caiz olmadığı e, ekser alimlerin görüşüdür biz de fetva kurulu olarak da yani İsmailan'daki fetva kurulu olarak da isteğe bağlı sigortanın caiz olmadığını söylüyoruz. Ama isteğe bağlı tabirini kullanıyoruz. Çünkü daire alım satımlarında DAX denilen deprem sigortası mecburidir. Evet. Bu konuda sizin ihtiyacınıza bağlı değil. Veya işte trafikte yer arabanız var ise e, trafik sigortası mecburidir. Bu konuda kendi iradeniz söz konusu değil. Veyahut da işte garajlarda otobüsünüz varsa çalışıyor ise taşımacılık yapıyorsa e, sigorta yaptırmak mecburiyetindedir. Bu sizin ihtiyarınıza değil. Bunlar müstesna. Ama tamamiyle keyfi olarak herhangi bir mecburiyet olmaksızın sadece kendi iradenizle yaptırmanız bunun caiz olmadığını söylüyoruz. Evet hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer sorumuza geçiyoruz hocam. Ben özel bir yatırım bankasında çalışıyorum. Aldığım maaş helal midir? Askerlik sebebiyle işten ayrıldığımda alacağım kıdem tazminatı caiz midir diye sormuşlar hocam. Katılım bankası yani finans kurumlarında evet. çalışıyor. Evet. Ee, katılım bankalarının yani finans kurumlarını diğer faizli bankalarla aynı kefeye koymak doğru değildir. Her ne kadar yaptıkları her işi tasvip etmesek de her işi doğrulamasak da neticede tamamıyla faizli bir müessese gibi değerlendirmek uygun değil. Dolayısıyla orada çalışmak faizli bir bankada çalışmak gibi değil. Ama bunun yanı sıra yaptıkları yanlış işlerin olduğuna da vakıfız. Yani fıkyen problem teşkil eden, fıkyen caiz olmayan işlemleri yaptığını ki nitekim o kredi kartıyla alakalı sual de onların yaptığı bir uygulamadır. Evet. Daha önceden çıkarmış oldukları yine buna dahil kartlar vardı. İçeriden nakit para çekiyordunuz ancak nakit parayı siz aynı bedelle ödüyorsunuz ama kart parası alıyorlardı. İşte o kart eğer içeriden bin lira çekmeye muktedir bir karsa kartın bedeli yüz lira ama 3000 liraya çekmelik, e, çekmeye muktedir bir kart ise kartın bedeli 300 lira şeklinde e, bir yani avami bir ifadeyle kılıflarını buluyorlardı. Evet. E, bunlar fiken problem teşkil eden şeyler. Biz bunlara caizdir demiyoruz. Ama e, böyle olsa da yine ekser kazançlarının helal olduğu kanaatinde olmamız hasebiyle orada çalışmak mutlak manada caiz değildir demek doğru değil tabii ki daha tıyıp, daha temiz, daha güzel bir iş alanı varsa orayı tercih etmesini kardeşimize tavsiye ederiz. Ama orayı bulana kadar da o bulunmuş olduğu yerde çalışmasında da bir mani yoktur çalışabilir. Tazminatla alakalı da zaten kurumsal olmalara hasebiyle onlar kendi ihtiyarıyla, kendi iradesiyle o tazminatını vereceklerinden dolayı onun almasına bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet hocam. Değerli izleyenlerimiz sizler de sorularınızı ilmihaletlaligultv.com.tr adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. 15 günlüğüne Mekke'ye hacı yapmak için gidenlerin namazlarını mukim mi kılacaklar? Bu konuda farklı şeyler söyleniyor. Biz mukim olduğumuzu zannediyorduk. Kafilemizdeki hocalardan biri Arafat'a veya Mina'ya gittiğimiz için mukimliğimiz bozuluyor dedi. Halbuki bu yerler seferi bir mesafe değil. Bu konuda açıklık getirebilir misiniz demişler hocam. Bir insan seferi olan bir mesafeye gidip de 15 gün ve fazla kalmaya niyet ederse... Yolda her ne kadar seferi olsa da gittiği yerde mukimdir. Dolayısıyla bir insan Mekke'yi mükerremede 15 gün kalmaya niyet edecek olursa o kişi Mekke'de mukimdir. Ancak kaçırılan bir mesele vardır. Hac için giden bir kimse 15 gün kalma niyetiyle Mekke'ye gitmesi demek 15 gün fiili olarak Mekke'de kalacak demek değildir. Çünkü hac ibadetinin ifa edilebilmesi için Mine'ye gidilmesi, Müzdelife'ye çıkılması, Arafat'a gidilmesi gerekir. Evet. Bunlar her ne kadar Mekke ile bunlar arası seferi bir mesafe olmasa da ayrı bir yerdir. Dolayısıyla ayrı bir yer olması ki özellikle Mina'da geceleyecektir. Müzdelife'de geceleyecektir. Arafat'ta gecelemez, gecelenmez ama günümüzdeki işte Diyanet'in getirmiş olduğu acılar da genelde geceliyorlar. Oysa sünnet olan gecelemek değildir. Ee, gecelenecektir. Dolayısıyla 15 gün fiili olarak bir şehirde kalınmayacaktır. Yani çıktığımız yer önemli değil mi hocam? Bakın farklı bir şey söylüyorum. Evet. Çıktığınız yer önemli tabii ki. Seferi bir mesafe olması yani hasebiyle. Seferilik için hani bir yere gidildiği zaman için. Ama diyorum. gittikten sonra bulunduğunuz şehirde 15 gün kalacağım diyorsunuz ama 15 gün o şehirde değil etrafında farklı şehirlere de gideceğim diyorsunuz. Evet. Kalbinizde bu niyet vardır. Çünkü hacca gidiyorsanız bu niyet olmak zorundadır. Böyle olunca siz fiziksel olarak Mekke'de 15 gün kalmaya niyet etmiş olmadınız. Bu durumda siz misafir olacaksınız. Kitaplarımızda geçen budur. Ama diyelim ki Arafat'tan önce 15 gün kalınacaksa yani erken gittiniz ve Arafat'tan önce de veya Mine'ye çıkmadan önce terviye günü Mine'ye çıkılıyor. Mine'ye çıkılmadan 15 gün orada kalınacak. Yani demek ki 18-19-20 gün kalınacaktır. Böyle bir durumda sizin Mine'ye çıkmanız 15 günden sonra olacağı için orada Mekke'de mukim olacaksınız. Misafir evet. değil. Mukim olduktan sonra oradan Mine'ye, Müzderife'ye veya Arafat'a gitmenize seferi bir mesafe olmayacağından dolayı mukhimliliğinize zarar vermeyecektir. Orada da yine dört mekat kılacaksınız. Ama başlangıçta yani ilk gelirken hepsinde tamamı 15 gün kalmaya niyetinde gittiyseniz zaten siz mukim olamadınız demektir. Evet. Dolayısıyla mukim olamayacağınız için Mekke ile Arafat arasının seferi bir mesafe olup olmaması bir şey değiştirmeyecektir. Siz çünkü ayrı ayrı şehirlerde ayrı ayrı yerlerde 15 gün kalmaya niyet ettiniz ama bir bütün olarak bir şehirde 15 güne niyet etmiş olmadınız. Evet. Dolayısıyla siz mukimlilik konumuna sahip olmadınız. Bu farklı bir şey. Ama öncesinde 15 gün kalmaya niyet ettiğiniz bir yer, 15 gün kalacaksanız o zaman orada mukim olduktan sonra mukimliliğinizin bozulması seferledir. Oysa Mine'ye, Müzdelife'ye Arafat'a gitmekte seferi olmayacağından dolayı o zaman sizin mukimliliğiniz bozulmayacaktır. Dolayısıyla hala da döndükten sonra ve ki iki gün daha Mekke'de kalsanız dahi yine mukim olarak kılmanız gerekiyor. Bu konu aslında karıştırılan bir konu ama inşallah anlatabilmişizdir. İnşallah hocam. Bir diğer sorumuza geçiyoruz hocam. Yeni kanuna göre bankaların bizden aldıkları dosya masraflarını geri alma hakkımız var. Bunları almamız caiz midir? Bankalardan kastettiğim finans kurumları demiş Biz dosya parasını zaten mala tahallük ettirmek suretiyle caiz olduğunu söylemiştik. Yani bankanın Bankadan kastettiğimiz yine finans grubu tabii ki yani katılım bankaları. Bunların size diyelim ki 10 liraya aldığı bir yeri 12 liraya size satıyor. 1 lira dosya masrafı alıyorsa 12 artı 1 lira şeklinde ise zaten bu caiz değildir demiştik. Belki o 12 lira değil 13 liraya mala tahallük ettirerek bir bedel mukabilinde satıyor. O yüzden o dosya masrafını şimdi geri almanız demek... Dosya masrafı tabiri belki resmiyette o şekilde geçiyor ama biz meselenin fıhıken caiz olabilmesi için ona dosya masrafı değil malın mukabili malın karşılığı evet. yani e, semenden bir bölüm olarak baktık. Böyle olunca sizin o semenden bir bölümü geri alma hakkınız olmayacaktır. O yüzden bu, bu şekilde caiz değil. E, ama tabii bunu yani algılarken dediğimiz gibi dosya masrafının zaten biz caiz olmadığını söyleyerek bunu söylüyoruz. Çünkü dosya masrafı adı altında ekstra bir bedel almak caizdir. Eğer öyle yapılmışsa zaten onun geri alınacaktır. Evet. Ama onu biz fıkhen caiz olsun diye semene karşılık olarak yani mebini mukabili semenden bir bölüm olarak değerlendirdiysek mebi satılan mal semeni ise onun mukabilindeki bedel para. Evet. Paradan bir bölüm olarak değerlendirildiysek bu tıpkı bir bardağı 10 lirayı size sattım demem gibi. Daha sonradan onun 2 lirasını geri almaya hakkım olmaması nasıl ki caiz değilse bu da caiz olmayacak. Evet hocam. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Kaza namazı kılarken her kaza namazında ezan ve kamet okumak zorunlu mu yoksa sadece kamet getirmek yeterli mi diye sormuşlar hocam. Ezan ve kamet namazın sıhhati için zorunlu olan bir şey değil belki sünnettir. Önce bu ifadeyi düzeltelim. Dolayısıyla ezan ve kamet okumadan kişi kaza kılacak olsa da kazası sahiptir. Ancak sünneti terk etmiş olur. O zaman bu suali şöyle algılayalım. E, bu sünneti Yapabilme adına her kaza namazı için ezanı tek tek okumak gerekir mi? Sünneti ifa etme evet, adına evet. yoksa farziyeti değil. Burada eğer kişi birden fazla kaza kılacaksa yani söz gelimi bir günlük kaza namazı kılacaksınız. O zaman bir kere ezan okursunuz her namaz için birer kamet getirmeniz yeterli olacaktır. Evet. Ama ayrı ayrı zamanlarda ayrı yerlerde kaza kılıyorsanız her bir namaz için hem ezanı hem kameti getirmeniz sünnetle amel etmeniz açısından gerekli olacaktır. Evet hocam. Hocam bir diğer soruya geçiyoruz. Ben lens kullanıyorum ancak bu lensler haftalıktır. Yani haftada bir çıkarılıp temizliği yapılıyor ve tekrar takılıyor. Abdest ve gusül için her defasında çıkarmamız çok zor oluyor. Bu bir zaruret olarak kabul edilir mi? Çıkarmadan abdest alabilir miyiz? diye sormuşlar hocam. Bu Kardeşimizin bu suali bu şekilde so sormasından şu anlaşılıyor ki abdest ve gusülde gözün içinin yıkanmasının farz olduğu kanaatinde. Evet. Oysa e, abdest ve usulde gözün içinin yıkaması farz değildir. Tercih edilen görüşte budur. Hatta e, sahabeden bazılara Abdullah ibni Abbas olsa gerek hatırladığım kadarıyla e, göz içinin yıkamasının farz olduğu kanaatince e, abdestte bu konuda çok mübağlağa yapıp suyu gözüne tamamıyla girdirebilmesi adına yaptığından dolayı gözlerinin kaybettiği geçmektedir. Evet. Ki suyun zaten göze zarar verdiği de bilinmektedir. O yüzden bu şart değildir. Zaten gözün içi yıkanması gerekmez. O yüzden lensin haftalık, günlük, aylık olmasının önemi yoktur. ve ki günlük dahi olsa, ki çıkarmak çok basit dahi olsa, abdesti gözlerin içini yıkamak veya usulde gözlerin içini yıkamak farz olmadığı için onlara çıkartılması gerekmez. Ama gözü çok şiddetli yummak da doğru değil. Çünkü çok şiddetli yummak göz kapaklarının da bir bölümünün yıkanmamasına sebebiyet verebilir. O yüzden normal bir halde gözlerimizi normal bir şekilde kapatarak yüzümüzü yıkarız. Bu şekilde aldığımız abdest, bu şekilde aldığımız usül yerine gelmiş olur inşallah. E, lenslerimizi veya bu manada kullandığımız başka şeyleri çıkarmaya gerek yoktur. Evet hocam. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Kuru temizlemeye gönderdiğimiz elbiselerimizde şayet necaset varsa temizlenmiş olur mu? Evde bir daha yıkamak gerekir mi? diye sormuşlar hocam. Kuru temizleme caiz midir? Şimdi kuru temizleme meselesi hakikaten önemli bir evet. mesele. E, bu ayki verdiğimiz yazı ve daha önceki ayıdaki yani bir seri halinde verdiğimiz yazı bununla alakalı. Ee, orada bayağı geniş bir malumat da vardır. Ee, ki vanlı Vanlıoğlu başkanlığında fıkıh kurulu olarak yazı çıkmaktadır. Ee, bizim Hüsamettin hocamızın başkanlığında. Ee, buna dair yaptığımız araştırmada hatta bazı kuru temizleme firmalarına da arkadaşlarımızı gönderdik. Yani nasıl bir işlem yapılıyor? Nasıl bir uygulama yapılıyor? ki orada detaylar var onu okuyucularımız oradan veya izleyicilerimiz oradan okuyabilirler onu ama net olarak şunu söylemek gerekirse kuzu, kuru temizlemede kullanılan sıvı su değildir, perk denilen bir maddedir, kimyasal bir madde evet. zaten sıvı var ama bu su olmadığı için bunun ismine kuru tabiri kullanılmıştır perk denilen maddeyle temizlik yapmak belki sahittir ancak şöyle bir problem vardır o perk maddesi tekrardan e, arıtma konumuna ünitesine geçerek ikinci kez üçüncü kez de yıkanmakta kullanılıyor yani yenilenmiyor her defasında aynı madde defalarca kullanılabiliyor yoğuşturulmak suretiyle evet. bu ise fıken karşımıza bir sorun çıkartıyor çünkü e, elbisemiz e, necis olsa şayet o perk ile ilk yıkamada belki temiz olmuştur ancak o necis olan perk maddesi dediğimiz o sıvı tekrardan ikinci bir üniteden, tekrardan yıkama mahalline geliyor ki bu sefer elbisemiz temiz olsa da temiz olmayan bir maddeyle yıkanmış olacak. Bu bir sıkıntıdır. Ee, bazıları bu sıkıntıyı şöyle aşıyorlarmış. Ee, daha öncesinden elbiseyi normal suyla yıkıyorlar. Normal suyla temizliğini yapıyorlar. Şimdi necaseti bu şekilde bertaraf etme adına. Ama tabii bu vat kolu olanlar veya da astarlı olanlarda bu sıkıntı doğurabileceğini de söyleyenler var. O yüzden imkan nispetince yani namazlarımızı özellikle kıldığımız elbiselerin kuru temizleme sistemiyle değil de daha hassas, daha ölçülü veyahut da bildiğimiz temizleme firmalarında temizletmemiz uygun olsa gerek deriz. Evet. Ama dediğim gibi buna dair daha detaylı bir bilgi o iki yazı. Çünkü tek bir hafta, aylık yazıda da bitmemiştir bu. Evet, bölüm, Çünkü ciddi manada uzun, uzun olduğundan dolayı oradan okumalarını tavsiye ederiz. Evet hocam. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Doğuştan omuzumdan ikinci kol gibi bir uzun var. Gusül alırken hepsini yıkıyorum. Abdest alırken de yıkamam şart mıdır? Bazı ortamlarda çıkarmam zor olabiliyor diye sormuşlar hocam. Feteva indiği adlı eserde buna dair bir meseleden bahsedilir. Denir ki kişide var olan fazlalık uzuv bir elde bulunan altıncı parmak gibi eğer abdest uzuvlarında ise onu yıkamak farzdır. Ama şayet o fazlalık olan uzuv işte omuzdan çıkan ikinci bir kol gibi abdest uzuvunda değil ise bu durumda o ikinci uzuv yıkamanın farz olup olmaması şu açıdan bakılır. Eğer hangi uzuv kamilse, hangi uzuv tamsa asıl olan uzuv o kabul edilir ve o abdeste yıkanılacaktır. Diğer uzuv ise, diğer o çıkıntı ise kamil olan uzuvdan daha kısa veya onun gibiyse o da yıkanacak. Ama ondan daha uzunsa uzun olan miktarını yıkamaya gerek yoktur. Sadece onun kadarı yıkanacaktır geçmekte. Tabii bu bahsettiğimiz abdestle alakalı. Vusulde ise vücudun tamamı vusul mahalli olması hasebiyle vücutta ne kadar bir çıkıntı varsa, fazlalık bir uzuv varsa onlar da yıkanacaktır. Ama abdestte yine özetleyecek olursak, abdest uzuvlarında ise altıncı parmak gibi yıkanması gerekir. Ama abdest uzuvlarında değil, koldan çıkan işte omuzdan çıkan ikinci bir kol gibi. Burada hangisi tamam ise asıl uzuv odur. Diğeri onun kadar veya ondan kısaysa yıkanması gerekir. Ama ondan uzun uzun olan kısmı yıkamak vacip değil, farz değildir. Müstahap olduğu söyleniyor. Bu şekilde hareket edilir. O yüzden imkan nispetince eğer e, kısa ise zaten yıkanacaktır. Uzun ise de her halükarda yıkamamız e, evladır, ihtiyattır. En azından uzun olan miktarında yıkama açsa bile. Ama o kadar miktarı yıkamak zaten farzdır. Evet hocam, bir diğer soruya geçiyoruz. Hocam ben müteahhitim. Birçok yerde ev iş yapıp sattım. Duyduğum kadarıyla alıcının evi ya da iş yerini alırken Faizi bankalardan kredi alması durumunda o kişiye satış yapılmasının caiz olmadığı bu konuda bizi bilgilendirirseniz çok sevinirim demişler. Bu mesele de daha evvelki programlarda işlediğimiz aslında cavaz ve sıhhat ilişkisidir. Evet. Yani bir insan meşru olarak sahip olduğu bir malı birine satarken o satın alan kimsenin kazancının helal veya haram olması aklın sıhatına tesir etmez. Ama diğer bir taraftan Böyle bir kimseye böyle bir malı satmak doğru mudur değil midir diye sual edilecek olursa eğer bizati size verilecek olan bedel haram olan bir bedelse ona satmak doğru değildir, caiz değildir. Çünkü ona bir nevi günahta yardım etmiş olursunuz. Çünkü kişi bankadan kredi kullanmak istediğinde her şeyden önce müteahhit olan firmadan tapu isteyecek veya bir takım evrakları isteyecek, kredi çıkmasına da yardımcı olmasını isteyecektir. Diğer bir ifadeyle. Dolayısıyla bu kredi sistemi faizli bankalardan bahsediyoruz. Meşru olmayan, caiz olmayan bir işlem olması ve caiz olmayan işlemde de sizin yardımcı olmanız hasebile bakılacak olursa günahta yardımlaşmayın ayeti kerimesinin mefhumunca doğru olmayan, caiz olmayan bir işlemdir. Ama siz bilmiyorsanız yani adam bankadan kredi mi almış ne yapmış ben öyle bir şey bilmiyorum. Araştırmak zorunda değilsiniz. Siz normalde meşru bir malınızı normal sıhhatına dikkat etmek suretiyle şartlarına dikkat etmek suretiyle satış yapıyorsunuz. Oysa adam e, kredi çekmiş oysa adam hırsızlık yapmış ama sizin buna dair bir bilginiz yoksa bu evet. konu illa araştırmak mecburiyetinde değilseniz buna dair bir e, zannınız da yoksa. Ee, ama biliyorsanız adam kesin olarak bunu faizli bir bankadan kredi kullanacak ve sizden de bu konuda yardımcı olmanızı istiyorsa bunu satmak caiz değil. Ama dediğim gibi caiz olmaması alışverişin fast olması manasında değil. Akit ayrı bir şeydir. Yani akdin yapılmasında akdin sahi olması ayrı bir şeydir. Bu işlemin yapılıp doğru olup olmaması ayrı bir şeydir. Evet. Bizim burada bakacağımız mesele caiz olup olmamasıdır. Yani doğru olup olmamasıdır. Biz böyle bir durumda e, fetva kurulu olarak da bunu dillendirmişizdir. E, bize bu manada gelen sorular özellikle galericiler ve müteahhitler bu manada çok sual soruyorlar. Evet, evet. E, bilmeleri durumunda satmamalarını söylemekteyiz. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Programımızın da sonuna geldik hocam. Son olarak neler söylemek istersiniz? Rabbim bilmediklerimizi bize öresin. Öğrettiklerini de bayram hocamız, şehit olan bayram hocamızın duasıydı bu. Önce kendi nefsimize tatbik edebilmeyi. Daha sonradan da etrafımıza tatbik ettirebilmeyi cümlemize nasip etsinler. Amin inşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet kıymetli izleyenlerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. İnşallah haftaya yine İlmihal programında sizlerle birlikte olmayı ümit ediyor ve diliyoruz. Sizler de yine sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın.